Pardon, tam müsaitim demiştim. Telefon geldi de ona baktım. Şimdi kardeş bir soru sormuştu yukarıda. E, tabii şu an henüz soru cevap kısmımız değil doğrusu ama ben kaynamasın diye cevap verelim. Sonra derse devam edeceğim. E, bir kardeş birisine sen bir mezhebi takip etmezsen Kur'an ve sünnete göre neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemezsin diyor. Doğrusu yani bu sözde kısmen doğruluk payı da var, yanlışlık payı da var. Ha, var mı ses? Ee, ve sorunun devamında diyor ki, Rasulü Satt ve Selam hangi mezhebi takip etmesi demek doğru bir yanıt olur? Allah Rasulü Satt ve Selam bir mezhep taklid etmez de çünkü Allah Rasulü Satt ve Selam vahiyin, vahiyi direkt Rabbimiz Subhanahu ve Taala'dan alıyordu. Hujjet Resulullah Satt ve kendisidir.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 ümminin kendisi gibi bir ümmiyi taklit etmesi ya da müştehidin bir diğer müştehidi taklit etmesi. Yani bir cahil kendi gibi bir cahili taklit etmesi doğru değildir. Veyahut bir müştehidin bir alimin kendisi gibi bir alimi taklit etmesi doğru değildir. Dolayısıyla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 Şafii mezhebi deniyor veya Hanefi mezhebi deniyor veya Maliki veya Hanbeli niçin bunları örnek veriyorum Çünkü bunlar tedvin edilmiş ve kurumlaşmış mezheplerdir. Ama bununla beraber siz bir Şafii'ye İbni Teymiye dediğiniz zaman ne kadar etkili oluyor? İbni Kayyum'dan bahsettiğiniz zaman ne kadar etkili oluyor? Ya da Nasudin Elbani'den bahsettiğiniz zaman ne kadar etkili oluyor? Ya da Efendime söyleyeyim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 Ayetin ayetle tefsirine örnek verecek olursak, ayetin ayetle e, tefsirine örnek verecek olursak, mesela, biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de, iman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, ayetini, sahabeler dediler ki, ey Allah'ın Resulü ve sellem, hangimiz imanına zulüm bulaştırmaz ki? Allah Resulü Aleyhisselatü onlara, Lokman Suresinden, onlara bu ayeti tefsir etti. Ey oğulcağızım,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 Veyahut Arapça lugatta e, diğer ayetlerin hangi manaya geldiğini. Adam ne yapıyor mesela? Ar Rahmanu alal arshiste ve ayetini. Rahman olan Allah her istiva etti. Ne yapıyor? Diyor ki istiva diyor. Arapçada 30 küsür kelime manaya gelmektedir. Doğrudur. Sen tek başına istivayı alırsan 50 bin tane de mana yüklersin. Aynı ben şimdi size desem ki çay deyip sussam, çaydan 40 tane anlamı çıkartırsınız.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 İbn Kayyım ve buna benzerler. İbn Kayyım Ahmed İbn Hanbel'den bu konuda şöyle bir görüş nakleder. İttiba dikkat ediniz. Ahmed İbn Hanbel'den naklediyor İbn Kayyım rahimehullah. Şöyle diyor Ahmet İbn Hanbel. İttiba Resulullah Aleyhissalatu vesselam ve ashabtan gelenlere uymaktır. İttiba Resulullah Aleyhissalatu vesselam ve ashabtan gelenlere uymaktır.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 Yakin taklit ilişkisine bakacak olursak, yakın için şu tanımlar yapılabilir. Yakin, dikkat ediniz, yakin ve taklit ilişkisi, yakın içinde şüphe olmayan ilimdir. Hani diyor ya Rabbimiz, وَبِالْاٰخِرَتِهُمْ يُقِينُونَ Dikkat ediniz, ve bil yuqinun. Onlar ahirete de onlar ahirette de iman ederler. Onlar ahirete de iman ederler. Ve bil ahireti yuqinun. Ancak orada yakin ifadesi kullanılmıştır. Yani yakin demek, yakin demek içinde şüphe bulunmayan inanç manasına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 şu ayete de terstir. Bakınız ne diyor? Hani diyor ya Yusuf suresi 108'de. Kul hadihi sabili ed'u ila Allah ala basiretin ana ve men ittaba'ani subhanallah subhanallahi ve ma ana minal müşrikin. Deki işte bu benim yolumdur. Ben bir basiret üzere davet ederim. Reşit Rıza diyor ki taklit diyor bu ayete de terstir. Çünkü Allah Subhanahu ve Taala